Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Ama bak. Selamun aleyküm hocam. Benim sorularım olacak demiş. Bir, Kur'an okuduktan sonra sadakallahul azim denir mi? Yani Kur'an okuduktan sonra sadakallahul azim demek sonrakilerin çıkardığı bir bidattır. Sahabenin yapmadığı, Resulullah'ın yapmadığı bir şeydir. Yani bunu delillendirmeye çalışan bazı uyanıklar gul sadakallah sözünü Kur'an'dan delil getiriyorlar. De ki Allah doğru söyledi. Yani şimdi ayetin siyakına, sibakına baktığınız zaman Kur'an'ın bittikten sonra bu sözü söylemenin emri yok yani. Siyakında ve sibakında, öncesinde ve sonrasında. Alakası yok yani. De ki Allah doğruyu söyledi. Allah bir ahkam anlatıyor. De ki Allah doğru söyledi. Bunun onların iddia ettiği gibi sadakallahülazime delil olduğuna dair hiçbir karine yoktur. <gülüyor> ee, sahabe yapmamıştır her şeyden önce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmamıştır dolayısıyla biz de yapmıyoruz bundan sakınıyoruz 2. cepheyi yani cephete nusreyi tekfir ediyor musunuz? yani öyle söylemler var ki o söylemlerin sahibi müslüman değil aralarında İslamla bildiğimiz insanlar da tanıyoruz biraz ortam karışıktı bu son olaylardan sonra ortam iyice ayrılmaya saflar iyice temizlenmeye başladı Hele bir sabredelim, bekleyelim, saflar bir netleşsin. Ondan sonra net konuşuruz inşallah. Üçüncü soru, süt kardeşte her iki ailedeki bütün kardeşler kardeş oluyor mu? Bura ihtilaflı. Şimdi süt emen çocukla o süt emziren annenin bütün çocukları süt kardeş oluyorlar. Bura ittifakla böyle. Ama süt emen çocuğun kendi öz kardeşleri, O süt emziren kadının çocukları ile kardeş olur mu? Burası ihtilaflı. Yani fakihlerden bir grup demişler ki bu da bunun kardeşidir. Neyle kardeşi? demişler ki ya kan bağı var. O süt emenin kardeşleri. Öbür grup demiş ki bunun önemi yok. Süt emen bu. Zaten haram şey kardeşliği hasıl kılan şey de süt emmektir. Bir tek bu çocuk emmiştir. Diğerleri emmemiştir. Burada bir beis yoktur demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Nas'ın delaleti burada zan olduğu için içtihat söz konusudur. Herkes nas'tan, naslardan, bu konudaki naslardan anladığını söylemiş. Allah'ın doğrusunu bilen. Ama ihtiyaten sakınmak en güzeli. İhtiyaten yani onların kardeşi olmadığı kabli bana sevimli neden sevimli özellikle mesela süt kardeşlik sizce neden haram kılınmış olabilir? Hikmetleri. Yani bir DNA'lar yakın olduğu zaman doğacak çocuğun DNA'sına olumsuz tesir edebilir Allah subhanahu teala anneyle kız kardeşle teyzeyle nikahlanmayı değil mi halayla haram kılmış dolayısıyla bu haram kılmanın bize bir mevsedeti vardır Allah bize neyi emrettiyse yasakladıysa onda bize bizim için zarar vardır Allah subhanahu teala neyi emrettiyse onda da bizim için maslahat vardır doğru mu Süt kardeşliğin haram kalınmasının sebebi çocuk süt emdiği için süt de sütle kandan olduğu için kadın onu kandan üretir arkadaşlar. Kadın onu kandan üretir. Dolayısıyla kan olduğu için DNA'sı birbirine benziyor artık. Yediğiyle ve içtiğiyle beraber kanına karışan kat sıvı sebebiyle. Öbür e, emzirilmeyen çocukların... Böyle bir durumun söz konusu olmadığını zannediyorum. Tabi hep zan söylediğim gibi Allah'ın dolsun bilendir. Dolayısıyla süt emen çocuğun dışında bize göre diğer kardeşler kardeş olmaz. Bize göre diğer kardeşler kardeş olmaz. Dört birler oynamak caiz midir? Bunun fetvası çok açıktır kardeş. İnsanın vaciplerden alıkoyan her türlü bu tür bu tarz boş eğlenceler haramdır. Satranç'a kıyasen söylüyoruz. Selef satranç oynamanın haramlığına Fetva vermişler. Mekruh diyenler var. İbnül Kayyim rahimeullah bunu İlamul Muwaqqine çok güzel izah ediyor. Diyor, selefin yanında mekruh haram demek deniyor. Selefin ıslahında mekruh haram demekti. Bugünkülerin anladığı gibi haramın altında bir alt derece değildir diyor. Ali radıyallahu anh'dan selefin başka büyüklerinden satranç oynaman haramlığını nakledilmiştir. Satranç, bilardo, yani bugün ne kadar böyle boş iş varsa bilgisayar oyunları buna benzer her şey yani. Bunların her biri boş iştir. Vacipten zaten alı koyuyorsa yani kat'i bir şekilde haram olur. Kesim bir şekilde haram olur. Cevabı budur. 5. Et yemeyen bir Müslüman tavuk fabrikasında kesim yapması caiz mi? Ve kesim dışında paketleme gibi diğer işlerde çalışması caiz mi? Adam kendisi kesiyorsa bir beis yok bunda. Yani et kesiyor caizdir. Kesim dışında paketleme gibi diğer işlerde çalışmasına gelince... Kendi kestiklerinin paketliyor yoksa orada başka müşriklerin kestiğini paketliyor? Tabi bu konuda yani koyacağı asla göre fetvası değişecek. Adam müşriklerin kestiğini haram sayan ise onu da mekruh sayması lazım ve ondan da iç dinab lazım. Ama yok e, bu adam aslında bunu helal gören bir adamsa, haram saymayan bir adamsa o paketlemede de çalışabilir. Öyle bir fabrikada da o çalışabilir. Yani koyacağınız asla göre sorulan sorunun fetvası ne yapacak değişecek kardeşler. Bir müslüman yanak kıllarını alması caiz midir? Erkek sorduğunu zannediyorum. Başkası sormaz bu soruyu. Sakaldandır yanak kılları. Selef sakal yanak kıllarını almamıştır. Ben tekrar yani bu konuda şeriatın ölçüsünü bilmeyen kardeşlere söylüyorum. Şu altından üstünden temizleyenler var ya ya sakalı tamamen kesinler ya da düzgün bir şekilde sakal koysunlar. Yani şeriatın emri bellidir. Salın diyor, salın. Bitti. Sakal denen şey yüzde çıkan kıllardır zaten. Elmacık kemiğin altı, elmacık kemiğinde çıkarsa o işte yanak kılı onu temizle bunun şeyi yok. Tabi ben hani bunu destekleyebileceğim hani bunu yapan haramdır, kesin haram öyle bir şey diyemeyiz tabi. Ama selef böyle algılamışlar Selef böyle anlamışlar. Yanak kıllarını ve sakalın alt kısmını, boyun kısmını temizlememişler. O yüzden e, Selef'in fetvasının bütün meselelerde öne takdim eden kardeşlerimizin yanak kıllarını temizlemesi asla ve asla caiz değildir kardeşler. 7. Geçen hafta he, bir yayın e, evi sormuştum. Onlara tekfir ediyor musunuz? Ediyorsanız neden Allah razı olsun Yani o sorduğun yayın evi var ya onların dini ile bizim dinimiz arasında doğuyla batı arası kadar fark var yani. Eğer din el kaldırmaksa, paça kısaltmaksa evet aynı dindeniz. Yok bu din tevhid diniyse bizim ne kadar şirk dediğimiz şey varsa hepsine İslam diyen bırakın İslam demeyi hatta bazı şirklere vaciptir, ibadettir diyen. Yani bir toplulukla aynı dinden olmamız zaten ne şer'an mümkün, ne aklen mümkün. Delil isteyene delil çok, kendileri şirk diye vasfettiğimiz oy kullanıyorlar, e, tabuta askerlik yapıyorlar, Allah'ın ve Resulünün kafir dediklerine kafir demiyorlar, e, itikadil bir dünya küfürleri var, sabaha kadar sayabiliriz her birini. Selamun Aleyküm Hocam, Aleyküm Selam, Müslümanlara karşı kafirleri savaş dışında desteklemek de küfür müdür? Müslümanlara karşı kafirleri savaş dışında desteklemek de küfür müdür? <Gülüyor> Akrabasını korumak için laf atışması gibi. Heh, şimdi diyecektim yani misallendirirsen o desteklemenin ne demek olduğunu ona göre fetva çıkar. Yani akrabasını korumak için laf atması adamı kafir yapmaz. Bunun açık bir delili var zaten. O da İfk hadisesindeki Esed ile Radiyallahu Anhu Sadibine Ebi Vakkas yanlış hatırlamıyorsam. Arasında geçen konuşmadır. Ee, o... Eğer diyor bu fitneyi çıkartan Hazreç'tense onu diyor bizden başkası öldüremez diyor. Evsiller öldüremez. Yani orada bir kavmiyetçilik yapıyor. Yani kendi kavmindendir diye ona böyle bir şeyin yapılmasına razı değil mesela. O kavim tarafından. Orada işte Esed diyor ki sen münafıkları hakkında mücadele eden bir münafıksın diyor Sadi bin Ebi Vakkas'a. Yani orada peygamber o arayı yatıştırıyor, nasihat ediyor vesaire. İnsan böyle cahili duygular taşıyabiliyor bazen. Yani tıpkı Ebu Zer'in ki Ebu Zer ne kadar büyük bir sahabe sayalım faziletini. Ebu Zer e, tek başına haşr olacak bir sahabe. Tek başına ümmet olarak haşr olacak bir sahabe. E, Mu, e, İsa aleyhisselamla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında tek başına böyle tevhid üzere kalmış. E, Allah'ın Resulü'nün vasfettiği, cennetle dünyada yaşıyorken müjdeli diye öyle büyük bir sahabe. Ama Bilal Habeşi'ye cahiliye kalıntısı olarak zenci kadın oğlu deyince fike cahiliye ya Abu Zer demiş. Sende cahiliye var. Dolayısıyla bu kafirlere Müslümanlar aleyhinde yardım etmektir, küfürdür gibi e, gibi mantığıyla bir tekfir bina edilmez. Bu hata olur kardeşler. Ama yanlış yapıyor cahili bir adet üzere. Selamun Aleyküm hocam demiş. Kadından normal akıntı geliyorsa... Bundan dolayı her namaz vakti için abdest alması gerekir mi? Az önce anlattım. Evet, alması gerekir. Bu hastalık kanıdır. İstihada denen hastalık kanıdır. Ondan dolayı kadın e, hayız müddeti bittikten sonra hala gelen akıntı ile beraber ne yapar? Her vakit için abdest alıp namazını kılar. Selamünaleyküm hocam. Geçen hafta dediniz ki Ayşe radıyallahu anhu bizim bir tarafınıza ya yani bir tarafımızı aradığında dua okurduk biz. Ariyen yerimize de suyu dökerdik. Acaba hangi dualar okunması gerekiyor? Herhangi bir duası var mı? Ee, gerek Fatiha suresi, gerek Felaknas suresi, gerek İhlas suresi hadislerde ve ayetlerde faziletinden veya selefin sözlerinde araya iyi geldiğine dair nakledilen hangi ayetler, hangi Allah'ın sözleri varsa bunların her birisinde bunların her birisinde ne yapmak gerekir? Bunların her birisinde Okumak gerekir, okumak fayda verir. Onlara tek tek bakmak lazım yani. Sünnette de bazı rivayetler var da, sünnette de bazı rivayetler var. Ee, çünkü bazı dualar öğretmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onlar ağrıya iyi geliyor. Biri demiş ki, selamun aleyküm. Abi Allah ilminizi hayırlı kılsın. Bir Müslüman tesettürsüz olabilir mi? Yani teorik olarak olabilir, pratikte de olabilir. Yani olmaz olmaz değil yani. Ama öyle birini aklımız almıyor tabii. Dışarıdan tıpkı Ebu Zer'in zina yapan Müslüman olur mu diye Peygamber'e defalarla sorması gibi yani. Yani adam zina yapıyor ve Müslüman mı? Yani la ilahe illallah dedi diye cennete mi girecek deyince Ebu Zer'in burnu yere sürtse de Müslümandır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani baş açmak, tesettürsüz olmak küfür değildir. Baş açmak, tesettürsüz olmak küfür değildir, haramdır. Biz bundan insanları tekfir edemeyiz. Teorik olarak bu mümkündür. Tıpkı ehli Sünnet vel Cemaatin bir adam büyük günahta ısrar ederek ölse bile ona fasık Müslüman demesi gibidir bu. Ama aynı ehli Sünnet vel Cemaat ne demiştir? İbnül Kayy'min söylediği gibi günahlar küfrün postacısıdır demiştir. Günahlar küfrün postacısıdır. Aynı İbni Teymiyeden naklediyor İbnül Kayyım Allah sevgisi kitabında şeytanın insanı saptırmasının derecelerinden diyor günahdan sonra şirke geçer. Yani günahdan sonra şirke geçer. İnsanın bir sonrası saptırma merhalesi şirktir. Ama bunları söylemekle beraber yani aklımız kabul etmese de demişler ki günahta ısrar eden adam onu helal saymadığı müddetçe Müslümandır demişler. Dolayısıyla Böyle bir tesettürsüz Müslüman kadın olabilir. Varsa da Müslümandır ama fasıktır. Dışarıdan üniversite okumanın hükmü nedir demiş. Eğer küfri bir şeye, şirki bir şeye bulaşılmayacaksa e, kafirlerden ilim talep etmek aslen caizdir. Bunun için üniversitenin e, ahkamına bakmak lazım. Üniversiteler farklı farklı, rektörlükler farklı farklı olduğu için yönetmelikler de farklı farklı. Oralarda her bir üniversitenin konumuna, vakasına bakıp her birine ayrı fetva vermek gerekir. Kardeşler. Esselamu Aleyküm demiş. Aleyküm Selam. Benim birkaç sorum olacak. Müşriklerle hediyeleşme konusunda bilgi verir misiniz? Bu caizdir. Bunu nehyeden, yasaklayan, buna haram diyen, küfür diyen hiçbir ibare bilmiyoruz biz. Bayanlar tavuk, ördek gibi hayvanları kesebilir mi? Kadının kestiği Müslümansa helaldir. Yani fıkıh kitaplarından bazılarında özellikle Hanifiler kadının kestiğin helal olmadığını söylemişler. Ama ben buna da tek bir delil görmedim. Yani buna dair tek bir deli görmedim. Müslümansa istediğini kesebilir, helal olan hayvanlardan yiyebilir. Rabbim ilminizi arttırsın. Kadının örtüsünü kısa şekilde anlatabilir misiniz? Bir de başörtüsü ile ilgili hangi kitabı önerirsiniz? Rabbim razı olsun sizden. Amin cümlemizden. Kadının örtüsü bellidir, çarşaftır. O kara çarşaf dedikleri, hakaret ettikleri şerefli örtüdür. Aynı şekilde kadının mümkünse bütün yüzünü örtmesidir nikapla. Eğer hani önünü göremiyorsa, burada sıkıntı yaşıyorsa tek gözünü açmasıdır. Bunu da yapamıyorsa kadın e, önünü görecek şekilde sadece gözlerini o da gözlerine böyle rümel çekerek, kaşlarını alarak gözlerini böyle sürmeyle sürüp böyle peçeyi de böyle alnına burnunun dibine kadar açarak değil, gözleri görülmeyecek şekilde gözlerini açacak bir vaziyette, önünü görecek bir vaziyette kadın yüzünü kapatmalı, ellerini aynı şekilde kapatmalıdır. El yüz ayak arasında bizim eee içtihat yani tercih ettiğimiz mesele göre, e, delillerin daha şey olduğunu gördüğümüz mesele göre e, oralarında kapanması gerekir. Onların da elin ve e, elin de yüzden bir ayrımı yoktur. Bu konuda hani en güzel kitap Türkçe tercüme edilmiş. Tabii Türkçenin dışında Arapça çok güzel kitaplar var da Türkçe'ye tercüme edilmiş Elbani'nin bir kitabı var. İslam'da Kadının örtüsü diye benim bildiğim. Başka varsa bir tane de İbn-i küçük bir risalesi var. Türkçe tercüme edilmiş, basılmış. O var. Bir de Ebu Muaz'ın bir tane yazdığı risale vardı. Kadının avreti işte al alakalı olarak. Yani bildiğim tercüme bunlar var. Onun dışında e, başka kaynaklar varsa da böyle selef ekolüne müntesip hani delilleri, Sahabenin menheci Üzeri anlamaya çalışsan onlardan da Faydalanabilirsiniz Esselamu Aleyküm cinsel organa dokunduğunda Abdestin bozulup bozulmayacağı hakkında Özet şeklinde bir bilgi vermişsiniz Derste anlattık bunu Bu hem erkekler hem kadınlar için geçerlidir. arasında fark olmadığını da Derste söyledik Diğer bir soru Hazreti Allah denilebilir mi Bu Hazreti kelimesi Zaten peygambere de kullanılmaz sahabeye de kullanılmaz Bu Türklerin bidatıdır arkadaşlar Hazreti yani Sayın Başbakan, Sayın Mehmet Bey, Sayın Ali Bey demektir yani. Arapçanın Türkçe karşılığı budur yani. Radiyallahu anhu demiştir selef. Yani bir salihten bahsedeceğiz ama Hazreti işte Sufyan İbni Uyeyne dememişler yani. Sufyan Radiyallahu, ra, Sufyan Rahimehullah demişler. Eğer sahabeyse Radiyallahu anhu demişler mesela. Dolayısıyla bu tarz ibareleri... Ee, Bu bu şekilde kullanmak lazım. Evet. Şimdi burada arkadaşlar kardeşim bir demiş. Selamun Aleyküm hocam. Allah ilminizi İslam'a faydalı kılsın. Amin. Birkaç sorumuz olacak. Siz de kardeşler de haklarını helal etsinler. Başka soracağımız kimse olmadığından sorular böyle birikiyor. İki tane hoca ismi zikretmişler. Akideleri nasıl ve onlara Müslüman diyebilir miyiz demişler. Veya onların onlara tabi olan Kimselerin hükmü nedir diye e, soru sormuşlar. E, bu ismi soruyu yazan anlayacağı için söylüyorum. Sorunun sahibi olduğu için söylüyorum. Bu isimlerden beraatimizi ilan ediyoruz. Onlardan da pis necis bidatlarından da beriyiz. Beraatimizi de ilan ediyoruz. Zaten onlar Müslümanlar bu şerefi söylemeden onlar beraatlerini ilan ettiler Müslümanlardan da. Çok da farkı yok. Onlara bu bidatların iştirak edenler de hüküm olarak aynıdırlar. Bidat vardır sahibini dinden çıkartır. Bidat vardır sahibini dinden çıkarmaz. Artık hangi kavli söylüyorsalar bizim anlattıklarımızdan küfür bidatları varsa hükümleri odur. Küfür bidatları yoksa bidatçı hükmündedirler. Dolayısıyla anlayan anlar. Anlayana davuzurun az, anlam şey anlayana sivil sineksiz, anlamayana davuzurun az mı diyorlar? Evet. Heh. Anlayan anlamıştır inşallah. Müşrik veya yaşlı bir babası olan bir oğlunun babasının Müşrik veya yaşlı bir babası olan bir oğlunun babasının rica etmesi üzerine onu camiye namaz kılmak için götürebilir mi? Veya kardeşine bunu yapması için arabasını verebilir mi? Valla yani sen şunu söylüyorsun. Yani babası dedi diye bir oğlan camiye namaza gider mi? Biraz uzamış ama soru. Yani eğer buysa sorulan soru, kasıt buysa. Camiye namaz kılmaya gitmez, yani götürmeye çalışıyorsa da gitmesin. O yani o dini anlatan kardeşin problemi. Çünkü kardeş dini izhar etmemiş ki onu camiye götürmeye çalışıyorlar. Babasını götürmesi. Babasını götürmesi. Ha, kendi babasını götürmesi. Anladım. Yani orada yaptığı iş şirk değil. Sonuçta hani namaz İslam'ın emirlerinden bir emir. Ama tabii kendi itikadında şirk var. Namaz kıldığı insanlarda şirk var. Dolayısıyla bilmiyorum yani buna haram demek, buna işte fısk demek delil ister Allahu u Peygamberimizin, ben şey anladım yani hani kendisi gidip orada namaz kılmasa takiye babından. O caiz olmaz. Peygamber sanal sen Mustafa diye bir ismi var mı? Var. Yani rivayetlerde var. Aleyhissalatü Vesselam. Kâfirlere beddua ederken elleri ters çevirme diye bir şey var mı? Bu konuda bilgim yok. Ulaşırsam paylaşırım. Bazı kardeşlerimiz bir ayeti okumadan önce evzu besmele yerine estağfurullahuv billah gibi bir şey diyorlar. Bunun manası nedir? Evzu billah Allah sığınırım demek. Estağfurullah da ondan bağışlanma dilerim demek. Geçelim bundan. He? Estağhizullah. Estağhizullah. Evzu billah. Böyle ayet Estaizu Estaizu. Estaizu. Ben Allah'a sığınıyorum demek demekken yani o. Bir tek bu mu kaldı? Bir son mu kaldı. Şimdi kardeşim biri bize nasihatlerde bulunmuş. Yani iyi niyetine inanıyoruz. Hüsnü kaslına inanıyoruz. Diyoruz Allah ecrini mükafatını versin. Başımızın tacıdır nasihat. Allah bizi sözünde sadıklardan kılsın. Mesela burada birkaç tenkitte bulunmuş. Bir tanesi İşte not aldığınız bazı konular oldu. Bunlar daha sonra takipatı yapılmadı gibi bir şikayette bulunmuş. Yani ben gücümüz yettiğini yaptığımıza inanıyorum. Ama her not aldığımızı e, yapabiliyor muyuz? Bazı sebeplerden, meşru sebeplerden yapamıyor olabiliriz. Mesela o sorunun cevabını bilmiyoruzdur, hala bulamamışızdır, cevap veremiyoruzdur. Mesela bu tahrip programlarının anlatılması noktasında not almıştık. Allah razı olsun kardeşler onu yerine getirdiler ve sitemize tahrip programlarının nasıl çalıştığını anlatan görüntüler koydular. Yani gücümüz yettiğini cevaplamaya çalışıyoruz ama yani kastınızın ne olduğunu anlamadım. Bir de bazı ver, sorulan sorulara tam cevap verilmediğini, onlarda başka meselelerin anlatıldığını, bu da sorunun hakikatinin cevaplanmadığını, işte karşı tarafa faydası olmadığını söylemiş. Yani bize dua etmiş kardeş Allah razı olsun. Nasiyet etmiş de. Şimdi yani bazı sorular var. İslam her soruya cevap vermekle bizi mükellef kılmamış. Yani şöyle bir gerekliliği yok. Her Müslüman bunu bilsin. Bize sorulan her soruya cevap vereceğiz. Ya öyle bir zorunluluğumuz yok bizim. Herkesi anlayacağı dilden konuşacağız. İmam Şatibi özellikle muvaffakatta müteşabih ilimleri anlatırken bu bapta <gülüyor> uzun uzun örnekler getirmiş. Mesela diyor ki avam olan insanlara... Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Hadisi nakledilmez. Bu müteşabih bir hadistir. Neden? Adam zanneder ki la ilahe illallah desin ondan sonra da ne yaparsa yapsın cennete girer. Bu diyor doğru bir anlayış olmaz. Ama diyor adam bu ilme sahip olmadan bu hadisi okursa bu müteşabih nasıl batıl anlayışına sebep olur. E şimdi burada ilim derecesi herkesin farklı farklı. Burada herkesin e, dinden nasibi farklı farklı. Eğer biz burada E, ilim açısından en altta olan Müslüman kardeşlerimizi kastediyorum. Tevhid ehli kardeşlerimizi göz önüne almadan cevaplarsak yani şu anda onlara lazım olmayan ve onları yanlış neticeler çıkartacak, yanlış bilgiler verebildiğimiz için bazı sorulara açık cevap vermiyoruz. Bazı sorulara kapalı geçiyoruz. Bazı soruları tam cevaplayamıyoruz. Bazen de bilmiyoruzdur. O konuda mütemekkin değilizdir. Allah adına da cehaletle konuşamayız. Ama tekrar söylüyorum. iyi niyetin yazıdan anladığım iyi niyetimizdir. Kardeşim bize iyi niyetle nasihat ettiğiyle, iyi niyetle nasihat ettiği için de zikretme gerekliliği gördüm. Allah hepimizin ayıplarını düzelsin. Vahiridavanen elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illallah, la